beni kuraysa. Dinlenmek için sadece birkaç saatleri vardı. Çünkü öğle namazından hemen sonra Cebrail Aleyhisselam peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelmişti. Çok güzel giyinmişti. Sarı, gümüş ve altın işlemeliydi. Gümüş ve altın işlemeli bir örtüde onu getiren katırın semeresine örtülmüştü. Ey Allah'ın Resulü, teslim mi oluyorsun dedi. Melekler teslim olmadılar. Düşmanı kovalamaktan şimdi döndüm. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçekten Yüce Allah sana Beni Kurayza'ya karşı çıkmanı emrediyor. Ben şimdiden onların yanına gidiyorum. Belki onları korkutabilirim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kurayza yerleşim bölgesine ulaşana kadar kimsenin ikindi namazı kılmamasını emretti. Sancak Ali radıyallahu anha verilmişti. Hendek'te Kureyş ve müttefiklerine karşı çıkan aynı 3000 kişi güneş daha batmadan tüm Kureyza kalelerini kuşatmıştı. Kuşatma 25 gece sürdü. 25 günün sonunda Yahudiler peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Lübabe ile görüşmek istedikleri haberini gönderdiler. Beni Nadır gibi onlar da uzun süreden beri Evsin müttefikiydiler. Ebu Lübabe de bu ittifakı sağlayan önemli liderlerden biriydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona beni Kurayzalılara gitmesini emretti. Ebu Lübabe oraya vardığında ağlayan çocuk ve kadınlarla karşılaştı. Bu onun hain düşmana karşı duyduğu kiini yumuşattı. Adamlar Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme teslim olup olmamaları konusundaki fikrini sorunca o evet dedi. Aynı zamanda elini boğazına dokundurarak teslimiyetten ölümü kastettiğini ima etti. Bu jest teslimiyet fikrine aykırıydı ve kuşatmanın daha da uzamasına sebep olabilirdi. Daha önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma ağacını velayeti altındaki bir yetime vermesini teklif etmiş, kendisi de bunu reddetmişti. Zaten bu hareketinden dolayı büyük bir suçluluk duyuyordu. Bu jesti yaptıktan hemen sonra duyduğu suçluluk daha da arttı. Daha ayaklarımı yerinden oynatmamıştım ki Allah'ın Resulüne ihanet ettiğimin farkına vardım dedi. Ebu Lübabe'nin yüzünün rengi değişti ve şu ayeti okudu. Biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz O'na dönücüleriz. Kâb sana ne oldu diye sordu. Ebu Lübabe Allah'a ve Resulüne ihanet ettim dedi. Üst kattan aşağı indiğinde sakalını tuttu, gözyaşlarıyla sırılsıklam olmuştu. Geldiği kapıdan çıkıp kendisinden haber bekleyen diğer evslilerle karşılaşmaya dayanamayacağını hissetti. Bu nedenle kalenin arka kapısından çıkıp şehre doğru yola koyuldu. Doğruca mescide gitti. Kendisini mescidin direklerinden birine bağlayıp şöyle dedi. Allah yaptığım şeyi affedinceye kadar burada bağlı kalacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun gelip haber getirmesini bekliyordu. Neler olduğunu duyunca şöyle dedi. Eğer bana gelseydi onu affetmesi için Allah'a dua ederdim. Fakat onun bu yaptığını gördükten sonra Allah ona merhamet edinceye kadar onu bırakamam. Ebu Lübabe on ya da on beş gün o direkte bağlı kaldı. Her namazdan önce veya gerektiğinde kızı gelip onu çözüyor ve namazını bitirdikten sonra tekrar aynı yere bağlıyordu. Bu durumdan duyduğu üzüntü kuşatmanın hala sürdüğü gecelerden birinde gördüğü bir rüya ile biraz hafifledi. Rüyasında kendisini yapışkan çamurdan bir bataklığa gömülmüş görüyordu. Neredeyse bataklığın saldığı pis kokudan ölmek üzereyken akan bir pınar görüyor ve pınarda yıkanıyor. Etrafındaki koku da güzelleşiyor. Ebu Lübbe radıyallahu an uyandığında Ebu Bekir radıyallahu an'a gidip bu rüyanın ne anlama gelebileceğini sordu. Ebu Bekir radıyallahu an ona vücudunun ruhunu temsil ettiğini. İlk önce ruhunu baskı altına alan kötü bir olay yaşayacağını fakat bundan sonra kurtulacağını söyledi. Ebu Lübabe direkte bağlı olduğu sürece bu kurtuluşun ümidiyle yaşadı. Beni Kurayza'ya gelince, Kâb onlara nasıl olsa hepsi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğuna inandığına göre onun dinine girip mallarını ve hayatlarını kurtarmayı teklif etti. Fakat onlar ölümün bundan daha iyi olduğunu ve Tevrat'tan ve Musa'nın kanunlarından başka bir şey istemediklerini söylediler. Bunun üzerine Kâb onlara başka çözüm yolları önerdi. Fakat hepsi kabul edilmeyecek nitelikteydi. Kuşatmanın başından beri Beni Kurayzalıların kalelerinde kalmakta olan Beni Hedl'den, Kurayza'nın erkek kardeşi Hedl'in soyundan gelen üç genç adam Kâb'ın öne sürdüğü ilk teklife taraftardılar. Gençliklerinde kendi aralarında yaşamaya gelen Suriyeli Yahudi İbni El Heyeba'nı tanımışlardı. Şimdi onun beklenen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili söylediklerini tekrarlıyorlardı. Onun vakti geldi. Ey Yahudiler! Ona ilk ulaşan sizler olun. Çünkü o kendisine karşı çıkanları öldürmek, kadın ve çocuklarını esir almak üzere gönderilecek. Bu durumun sizi ondan uzaklaştırmasına izin vermeyin. Fakat... Gençlere verilen tek cevap, ''Biz Tevrat'tan vazgeçmeyiz.'' oldu. Bunun üzerine üç genç o gece Kurayza kalelerinden kaçıp Müslüman kampına sığındılar. Müslüman olmak istediklerini söyleyip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiler. Beni Kurayzalılardan ise sadece iki kişi onların yolundan gitti. Bunlardan biri Amr İbni Su'da zaten başından beri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yapılan anlaşmayı bozmaya karşıydı ve resmen kendisinin buna karşı olduğunu açıklamıştı. Şimdi ise eğer Müslüman olmayacaklarsa Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haraç veya vergi ödeyebilecekleri fikrini ortaya attı. Ama onun bu teklifi kabul edip etmeyeceğini bilmiyorum dedi. Buna karşılık Yahudiler Araplara haraç ödemektense Ölmeyi yeğleyeceklerini söylediler. Bunun üzerine kaleden yalnız başına ayrıldı, kuşatma çemberini Müslüman olarak geçti. Ve o geceyi Medine'deki mescitte geçirdi. Fakat o geceden sonra bir daha onu gören olmadı. Bugüne kadar onun nereye gittiği ve nerede öldüğü öğrenilememiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında o inancı nedeniyle Allah'ın koruduğu bir adamdır derdi. Müslüman olan diğer adam ise Rifa'a İbni Semeyal Al idi. O gece Yahudi kalelerinden kaçmış, askerlerin arasından gizlice geçip Hazret'in Beni Ennetcar kolundan bir adamla evlenen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin teyzesi Selma binti Kays'ın yanına sığınmıştı. Rifa'a onun evinde Müslüman olmuştur. Ertesi gün Ebu Lübabe'nin uyarısına rağmen Beni Kureyzalılar kalelerinin kapılarını açtılar ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adaletine teslim oldular. Adamlar elleri arkalarına bağlı bir şekilde kendileri için kampın bir tarafında ayrılan yere doğru gittiler. Diğer tarafa da kadınları ve çocukları topladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadın ve çocukları koruma görevini Beni Kaynuka'nın eski lideri olan Abdullah ibni Selam'a verdi. Silahlar, yiyecekler ve ev eşyaları kalelerden getirilip bir yere yığıldı. Şarap ve mayalanmış hurma suyu kavanozları teker teker açıldı ve boşaltıldı. Evs kabileleri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu eski müttefiklerine de Hazreç'in müttefiki olan kaynukalılara gösterdiği yumuşaklığı göstermesini rica eden bir haber gönderdiler. Peygamber aleyhissalatu vesselam, ''Ey Evsliler!'' ''Eğer onlar hakkındaki kararı sizden birine bırakırsam bu sizi tatmin eder mi?'' dedi. Onlar da bu fikri kabul ettiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları yaraları henüz iyileşmemiş olan ve mescitte bir çadırda tedavi gören liderleri Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh'a gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu daha sık ziyaret edebilmek için mescide yerleştirmişti. Rüdeyfi adındaki eslemli bir kadın da Sad'ın yarasını tedavi ediyordu. Kabilesinden birkaç adam Sad'ın yanına gittiler. Onu bir katıra bindirip kampa götürdüler. Yolda ona müttefiklerimize iyi davran. Çünkü Allah'ın Resulü onlara müsamahalı davranman için kararı sana bıraktı. Fakat Saad çok adaletli bir adamdı. Ömer radıyallahu anh gibi o da Bedir esirlerini öldürme taraftarıydı ve onların bu görüşü vahiy tarafından desteklenmişti. Bedir'de fidye karşılığı serbest bırakılanların çoğu Uhud'da ve Hendek'te geri gelip onlara karşı savaşmışlardı. Bu son savaşta ise istilaya gelenlerin asıl gücü sürgün edilen Beni Nadr'ın yardımlarından kaynaklanıyordu. Eğer onlar sürgüne gönderilmek yerine öldürülmüş olsalardı, Kureyş ordusu yarıya iner ve Beni Kureyzalılar anlaşmaya sadık kalırlardı. Bundan başka Sa'd radıyallahu anh kriz anında Beni Kureyza'ya gönderilen elçilerden biriydi ve onların Müslümanların yenileceğine inandıklarında nasıl ihanet ettiklerini gözleriyle görmüştü. Eğer onlar hakkında sert bir karar alırsa bütün evsliler onu suçlayacaktı. Fakat Sa'd radıyallahu an bu tür düşüncelere zaten önem vermezdi. Yakında öleceğini hissettiği bu seferki kararında ise bu tür kaygılar ondan tamamen uzaktı. Kabilesinden adamların sözlerine kısaca şu karşılığı verdi. Artık Sa'd'ın Allah katında hiçbir suçlunun suçuna önem vermeme zamanı gelmiştir. Sa'd güçlü yapılı, yakışıklı ve heybetli bir adamdı. O kampa geldiğinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başkanınıza saygı için ayağa kalkın dedi. Onlar da ayağa kalktılar ve şöyle dediler. Ey Amr'ın babası Allah'ın Resulü seni müttefiklerimiz hakkında karar vermek üzere görevlendirdi. Sa'd radıyallahu anh peki benim kararımın onlar üzerindeki son hüküm olacağına Allah'a yemin edip ona ahit verir misiniz dedi. Evet dediler. Sa'd Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir göz atıp adını anmaksızın bu buradaki herkes için mi geçerli dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. O halde dedi Sa'd ben erkeklerin öldürülmesi, malların dağıtılması, kadın ve çocukların esir alınmasına hüküm veriyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sen yedi kat yüksek semada Allah'ın verdiği hükmün aynısını verdin dedi. Kadınlar ve çocuklar şehre götürülüp yerleştirildiler. Erkekler ise kampta kaldılar ve geceyi Tevrat okuyup birbirlerine sabır ve dayanıklılık tavsiye ederek geçirdiler. Sabahleyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pazar yerinde dar fakat uzun ve derin hendekler açılmasını emretti. Toplam 700 kişi olan adamlar, bazı kaynaklara göre 700'den fazla, bazılarına göre ise daha az küçük gruplar halinde gönderildiler. Her grup kendi mezarı olacak olan çukurun başına dizildi. Daha sonra Ali radıyallahu anh ve Zübeyr radıyallahu anh gibi asabın gençleri hepsini birer kılıç darbesiyle öldürdüler. Huyay pazar yerine doğru gönderildiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme döndü ve ona şöyle dedi: Sana karşı geldiğim için kendimi suçlamıyorum. Allah'ı terk eden aynı şekilde terk edilecektir. Daha sonra Yahudilere dönerek Allah'ın emri yanlış olmaz. Bu Allah'ın kitabında İsrailoğullarına gönderdiği bir karar, bir hüküm ve katliamdır dedi. Çukurların yanına oturdu ve başı kesildi. Son öldürülenin başı bir meşale ile kesildi. Daha sonra Zabir ibni Batı adındaki yaşlı Yahudi hakkında karar verilemediği için kadın ve çocukların olduğu eve yerleştirildi. Ertesi sabah erkeklerin öldürüldüğü haberini alan kadınlar tüm şehri ağıt sesleriyle ayağa kaldırdılar. Fakat yaşlı zabir onları teskin etti ve şöyle dedi. Sessiz olun. Siz dünya kuruldu kurulalı İsrailoğullarından esir alınan ilk kadınlar mısınız? Eğer erkekleriniz iyi olsaydı sizi bu durumdan kurtarırlardı. Siz kendinizi Yahudi dinine verin. Çünkü bu din üzere ölüp ahirette bu din üzere tekrar dirilmeliyiz. Zabir en azırı İslam düşmanlarından biriydi ve çoğu kişiyi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelmeye o teşvik etmişti. Fakat iç savaşlar sırasında Sabit ibni Kaysadındaki adındaki hazreçli bir adamın hayatını kurtarmıştı. Sabit bu borcunu ödeme amacıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden Zabir'in yaşamasına izin vermesini rica etti. Peygamber aleyhissalatu vesselam ''O senin'' dedi. Fakat Sabit, Zabir'e bu durumu anlatınca, o karısız ve çocuksuz yaşlı bir adam hayatta ne yapar dedi. Bunun üzerine Sabit tekrar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. O da ona Zabir'in karısını ve çocuklarını verdi. Fakat bu kez de Hicaz'da hiçbir varlığı olmayan bir aile neyle geçinir dedi. Sabit yine Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona, Zabir'in zırh ve silahları dışındaki bütün mallarını verdi. Fakat tüm arkadaşlarının öldürülmüş olması, Zabir'i meşgul eden bir düşünce haline geldi. Sabit'e, ''Senden olan hakkıma dayanarak, Allah adına senden beni de arkadaşlarımın yanına göndermeni istiyorum. Onlar gittikten sonra benim için hayatın bir anlamı yok.'' dedi. İlk önceleri Sabit bunu kabul etmedi. Fakat... Onun çok ciddi olduğunu görünce onu da infaz yerine götürdü ve Zübeyir radıyallahu anh onun başını kesti. Karısı çocukları serbest bırakıldı ve malları sabitin velayeti altında onlara iade edildi. Diğer kadın ve çocuklar ise mallarla birlikte kuşatmada görev alan askerlere dağıtıldı. Bu esirlerin çoğunu Hayber'deki soydaşları beni nadir fidye verip kurtardılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hisse olarak Reyhane adında Nadirli Zeyd'in kızı olan ve Kureyzalı biriyle evlenmiş olan bir Yahudi kadın düştü. Reyhane çok güzel bir kadındı ve beş yıl sonra ölene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cariyesi olarak kaldı. Peygamber aleyhissalatu vesselam ilk önceleri onu Rifa'nın sığındığı teyzesi Selma'nın yanına yerleştirdi. Reyhane ilk önceleri İslam'a karşıydı. Fakat Rifa'a ve Beni Hedi'den Müslüman olan üç genç ona İslam'ı anlattılar. Bundan kısa bir süre sonra üç gençten biri olan Salebe, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Reyhane'nin Müslüman olduğu haberini verdi. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatu vesselam çok sevindi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona gitti ve onu serbest bırakıp evlenme teklif etti. Fakat Reyhane, ey Allah'ın Resulü, ''Beni kendi himayende bırak, bu benim için de senin için de daha kolay.'' dedi.